kas yarar. Kurulan ve Hukuk 7. Bölüm. Yapın ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Gerard Devillers. Radyoya uyarlayan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 Cinayet masası dedektifi, sinema oyuncusunun cinayetleri işledikten sonra vicdan hesabından canına kaydığını söylerken, bölge açıda komiseri, cinayetlerin hepsini mafya babası Morur'un işlediğini ileri sürer. Bu sebeple mafya babası Morur hakkında geniş bir soruşturma başlatılınca, sinema oyuncusunun intihar etmeyip öldürüldüğü anlaşılır. Ancak soruşturma yürütenlerden komiser McCann, Morur tarafından rüşvetle satın alınmış bir polis şefidir. Morer'a kendisi için çalışan polis şefine Coleman adında bir kızın kendisi aleyhine şahitlik yapacağını söyleyerek kızın adresini verir. Polis şefi de mafya babası Morer'a bu işi yarım saat içinde bitirmelerini... ...bundan sonra kendisinin adresi bölge savcısı komiseri Paul vereceğini söyler. Dört numaralı daire burası. Buyurun ne istediniz? Ee, şey affedersiniz e, bayan Coleman burada mı oturuyor? Evet. E, siz Coleman'ı mı görmeye geldiniz? Öyleyse isminiz Bart olmalı. Bart Stevens değil mi? Ee, e, e, evet evet evet, ismin Bart Stevens. Coleman şimdi geliyor. Bir dakika bekleyin. Kim geldi Boyd? Bart Stevens. Ama çok çirkin bir adam Coleman. Böyle bir adamla çıkamazsın. İşte, yavaş o. Duyarsa çok ayıp olur. Biliyorsun Teri son anda işi çıktığı için gelemeyeceğini... ...Bart adına bir arkadaşını göndereceğini söylemişti. Şimdi çıkmazsam Teri'ye de çok ayıp olacak. O zaman gele hadi bekletmeyelim adamı. Walker! Hazırsan gel gidiyoruz. Hazırım tatlım geliyorum. <gülüyor> Merhaba siz Bart olmalısınız değil mi? Aa, e e, e, evet Teli evet. bana kendi yerine sizin geleceğinizi söylemişti e, Son dakikada imdadımıza yetişmekle bize büyük bir iyilik ettiniz Eğer siz gelmeseydiniz ben yalnız kalacaktım Merhaba e, Bart sana arkadaşımı takdim edeyim Bu Boyd sana kapıyı açmıştı Yanındaki de erkek arkadaşı Bolter Merhaba Bart Hadi hemen gidelim Arabam kapının önünde duruyor Kendimi denizin serin sularına atmak için sabırsızlanıyorum dostum Bir araban burada ee, Çok küçükmüş Hepimiz sığabilecek miyiz Ben boyutla önde oturacağım Arkada tek kişilik yer var Sen oturursun Koleman da senin kucağına oturur Gideceğimiz yer fazla uzak değil zaten Bart Teli sana nereye gideceğimizi söylemedi mi ee, Yo, hayır hayır Hiçbir şey söylemedim Peki öyleyse ben söyleyeyim Önce plaja gidip biraz yüzeceğiz Sonra da Luna Park'a gideceğiz Walter beni büyük çarka bindirmek istiyor ama Ben bineceğimi hiç sanmıyorum Çünkü çok korkuyorum Hadi binelim arabaya e, kucağına oturursam seni yormam değil mi Bart? Aa, yo yo yo. Ben, ben kendi hesabıma çok mutlu olurum. E, sen de bizimle denize girecek misin? Ben şey... E, hayır hayır. E, haberim olmadığı için e, içime şortumu giymedim. Şu terinin yaptığına bak. O kadar da denize gireceğimizi söylemiştim. Ne yapacaksın peki? Ö önemli değil. Sizler girersiniz ben de çalınmasın diye elbiselerin başında nöbet tutarım. Bart sen neden ikide bir arkana bakıyorsun? E, ben mi? Yok e, yok yo. öylesine bakıyordum. Benim kıza aşık oldum. Onu artık öldüreme. Git. Sen ne attığını sanıyorsun ha? Mo. Sen misin? Sana onu görür görmez öldürmeni söylememiş miydim? E, merak etme o, Ben işimi biliyorum. Denizden dönünce arkadaşları yanımızdan ayrılıp Nuna Park'a gidecekler. İşte ben de o zaman işini bitireceğim. Peki, evde neden gebertmedin kızı? E, beni başkası zannettiler. Başka türlü hareket etmeme imkan yoktu. Biraz sonra kendisini eğlence dünyasındaki çapraşık yola sokarak öldüreceğim. Öldürsen iyi olur Pit Bizim alemde kendine verilen işi yapmayanı ya da ihanet edeni yaşatmazlar biliyorsun. E, biliyorum o. Bart geliyoruz Geliyorlar sen şimdi gitme o. Seni de görüp kuşkulanmasınlar Sonunda Koleman'ın adresini bulduk Roş. Çok merak ediyorum. Acaba kız cinayeti gördü mü görmedi mi? Birkaç dakika sonra emeline ulaşacaksın şef. İnşallah bizden önce kızı başka kimse ziyarete gelmemiştir. Kim görebilir ki? Adresi alır almaz hemen yola çıktık. Evet dört numaralı daire şurası. Çal bakalım Roş kapıyı. Ee, peki evde yoksa ne yapacağız? Gerekirse gelinceye kadar kapıda bekleyeceğiz. Moreri hapse attıracak tek kişi bu kız. Çal şu kapıyı bir daha. Bir etsin. Evde yok. Şef, yukarı çıkarken girişteki dairenin perdesinden biri bakıyordu. Meraklı biri olmalı. Gel ona soralım. Belki kızın nereye gittiğini görmüştür. Olur. Şansımızı bir deneyelim bakalım. Hı -hı. Nasıl yardımcı olabilirim beyler? Ee, biz polisiz. Ben komiser Paul. Bölge savcılığında komiserim. Ee, bu arkadaşım da polis memuru. Ee, bir şey mi oldu? Dört numaralı dairedeki kiracaları görmek istiyorduk ama kimseyi bulamadık. Ne zaman gittiklerini ya da ne zaman döneceklerini biliyor musunuz? Ee, az önce hep birlikte çıktılar. 15-20 dakika kadar oluyor. Ee, siz polis olduğunuza göre bir suç mu işlediler yoksa? Yok yok yok. Yo. Sadece Bayan Coleman'ı görmek istiyorduk. Ee, bayan Coleman dediğiniz esmer kız olmalı. Çok güzel bir kız. <gülüyor> Nereye gittiklerini biliyor musunuz? <gülüyor> evet. Galiba Luna Park'a gittiler. Aralarından biri de yüzmekten bahsediyordu ama. Hay aksi. Luna Park'ta onca insanın içinde nasıl buluruz kızı şef? Beyler... Siz bir aksilik olmadığından emin misiniz? Çünkü kendilerini takip eden arabadaki adam bana hiç iyi görünmedi. Acayip bir hali vardı. Hatta bir serseri olduğuna kalıbımı basabilirim. Hangi adamdan bahsediyorsunuz? Efendim ben o sırada tesadüfen penceredeydim. Onlar çıkarken bu adamın da arabada olduğunu gördüm. Belli etmemeye gayret ederek arkalarından gidiyordu. Genç olmasına rağmen serseri hali vardı peki bayan kolemanın yanında kim vardı arkadaşları gömleğini pantolonunun üstüne çıkarmış bir züppe bayan koleman gibi güzel bir kızın nasıl bu da böyle bir erkekle dolaşmayı kabul ettiğini bir türlü anlayamıyorum neden ee, kolemanın erkek arkadaşının yüzünde doğuştan olması muhtemel garip bir leke vardı herhalde hmm. genç erkeği acıdı da kendisiyle gezmeyi kabul etti Yüzünde leke olan biri mi dediniz? Şunu biraz tarif edebilir misiniz bize? Kendisini daha evvel hiç görmemiştim. Yüzünün sağ tarafında kırmızı bir leke vardı. Uzun boylu, iri yapılı, talebe ifadesi taşıyan bir tipti. Pete Weiner. Onları takip eden diğer arabadaki kişi... ...saçları sarı, suratı asık, kısa boylu bir adam mıydı? E, arabanın içinde olduğu için boyunu bilemeyeceğim. Ama öbür tarifler uyuyor. Vay hmm, gel. <gülüyor> hmm. Herkesi de Morer'in adamı. Coleman'ı öldürecekler. Yuna Park'a gidiyoruz Roş. Dua edelim de onlar kızı öldürmeden bulalım. Çapraşık yolu hiç sevmedim Bart'ın. ...beni neden buraya getirdiğini anlayamadım. Artık çıksak iyi olacak. Ya, Bayan Coleman... E, ...bakın ben sizi buraya gizli olarak... ...bir şey söylemek için getirdim. E, fakat söyleyeceğim kelimelerin... ...sizde bir şok etkisi yapmasından korkuyorum. Anlayamadım. Bana ne söylemek istiyorsunuz Bart? Benim ismim... ...benim ismim Bart Stevens değil. Ben sizin beklediğiniz arkadaşınız da değilim. İsmim Pete Weiner. Pete Weiner mi? İyi ama... ...neden evdeyken söylemediniz bunu? Vaktimiz çok olmadığı için beni dinlemenizi... ...özellikle korkmamanızı rica ediyorum. E, anlayamıyorum. Neden korkacakmışım? Siz benimle şaka mı yapıyorsunuz? Maalesef hayır. Size her şeyi anlatmadan evvel... ...hayatta hiçbir şekilde size fenalık yapmayacağımı... ...bilmenizi istiyorum. Benimle olduğunuz müddet zarfında emniyette sayılırsınız. Rica ederim korkmayın. Bütün bunlar ne demek oluyor söyler misiniz? O kadar az vaktim var ki... ...anlayamazsınız... E, ben sizi öldürmekle görevlendirildim. Ne? Beni öldürmekle mi görevlendirildiniz? Evet. Evet. Bir arkadaşımızla deminden beri bizi arkamızdan takip ediyor. Hiçbir şekilde insafa gelmez. Yalnız kaldığımız anda sizi öldürecektir. İyi ama neden? Ben kime ne yaptım ki? Niye beni öldürmek istiyorsunuz? Bunları anlatacak kadar vaktimiz yok Koleman. Kurtulmanız için elimden geleni yapacağım. Ben arkadaşımla karşılaştığımda çarpışıp... ...onu öldürmeye çalışırken... ...siz de bu arada hemen kaçmaya çalışın. Anladınız mı? Hayır. Hayır. Size inanmıyorum. Siz delisiniz. İmdat! İmdat yardım edin! Bayan Coleman. Durun kaçmayın. Benim yanımda emniyette sayılırsınız. Durun. Coleman! Coleman! Bu <Gülüyor> çok kalabalık şef. ...bu insan yığınının içinde Coleman'ı nasıl bulacağız? Dırdırı kes Roş. ...bulmazsak kızı öldürecekler... ...bu kız Morer'i kodese tıkmak için... ...elimizdeki tek şans... ...eğer cinayeti Morer'in işlediğini görmüşse... ...bizim için altından daha kıymetli... ...apartmandaki o delikoducu ihtiyar... ...küçük kırmızı bir arabaya bindiklerini... ...söylemişti değil mi? Evet, ee, otur arabalardan çok fazla yok... ...buradaysa hemen gözümüze çarpar. Aa işte arabayı gördüm, içinde de iki kişi var... ...gel şef... ...çabuk olalım Roche... <gülüyor> Hey delikanlı şu camı açar mısın? Ne var ne istiyorsunuz? <gülüyor> Linox Caddesi'nde mi oturuyorsunuz? Evet. Oh çok şükür. Siz de galiba bayan boytsunuz değil mi? Evet. Niye soruyorsunuz bütün bunları? Bir şey mi oldu? Bayan Koyaman sizin evde kalıyordu değil mi? Evet ama... Şu anda nerede olduğunu biliyor musunuz? Lütfen bu bizim için çok önemli Bayan Boyd. Ha, bir dakika bir dakika. Siz kimsiniz de böyle bizi sorguya çekiyorsunuz bakalım? Ben bölge savcılığından Komiser Boyd. Bu da yardımcım. Şimdi sorma cevap verin. Bayan Koleman'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Burada, Luna Park'ta. Yalnız mı? Hayır, Bart'la birlikteler. Kim bu Bart? Bart Stevens işte. Peki ama size ne oluyor? Niye böyle boyuna sorular soruyorsunuz? Bart diye bildiğiniz gencin esas adının o olduğundan emin misiniz? Hayır, ama kendisi öyle olduğunu söyledi. Yani siz bundan emin değilsiniz, öyle mi? Emin değilim. Zaten kendisini ilk gördüğüm anda acayip bir hali olduğunu sezmiştim. Plaja ve parka gitmeye karar vermiştik. Coleman, yanımdaki arkadaşım Volkür, Terry ve ben. Terry kim? Coleman'ın erkek arkadaşı. Ama Terry son dakikada telefon açıp mühim bir işi çıktığından gelemeyeceğini... ...yerine Coleman'a arkadaşlık etmesi için arkadaşı parti göndereceğini bildirdi. Sonra bu adam geldi ve... Ona Bart mısın dediğim zaman evet diye cevap verdi. Bayan Coleman Luna Park'ta nereyi gezecekti biliyor musunuz? Bart'la birlikte çapraşık koridora gideceklerdi. Biz de onları burada bekliyoruz. Teşekkür ederim Bayan Boyd. Yürü Roş, çapraşık koridora gidiyoruz. Allah'ım çıkış kapısını bulamıyorum. Öldürecek bu adam beni. İmdat, İmdat biri bana çıkış kapısını göstersin. Ya i̇nanamıyorum. Bu koridorda benden başka hiç kimse yok. Kapıyı bulamıyorum. Kim bu adamlar? Neden beni öldürmek istiyorlar? Benim kimseye bir zararım dokunmadı ki. Allah'ım ne yapacağım şimdi? ...bu çapraşık koridorda mahsur kaldım. <Gülüyor> Siz de kimsiniz? Pitweiner'ın <Gülüyor> bir arkadaşı bayan, koleman. Arkadaşı mı? Aman Allah'ım! Siz beni öldürmek isteyen adamsınız. Kırılan testi ve hukuk adlı oyunun... ...yedinci bölümünü dinlediniz. Sekizinci bölümde buluşmak üzere... ...hoşça kalınız.